1035 numaralı konu, Abdullah bin Revaha'nın iman meclislerine olan rağbeti, Abdullah bin Revaha Allah Resulü'nün eşabından birisiyle karşılaştığında, gel de bir saat Rabbimize iman tazeleyelim, dedi. Bir gün bir kişiye bunu söylediğinde, adam öfkelendi ve Resulullah'a gelerek, ey Allah'ın Resulü, bakmaz mısın, İbni Revaha'ya, senin getirdiğin imandan insanları uzaklaştırıyor, bir saatlik imana götürüyor, dedi. Hazreti Peygamber bu kişiye cevap olarak Allah İbni Revaha'dan razı olsun, o meleklerin kendisiyle iftihar ettiği meclisleri seviyor, dedi.